Tıpkı bir şey gibi şimdi Allahü Teala diyor ya astagfirullah inne, mesela İsa, İndal ayeti. Bu da çünkü hemen vatandaşları itiraz ediyorlar, ayetin numarasını söylemiyorsunuz diyorlar. Bur buraya da bir tane komütür icat edilse şöyle tıkladığımız zaman. Ali İmran, Ali İmran 59. Ayet diyor ki Allahü Teala inne mesela İsa İndal Allah Kemefeli Adem, Allah katında İsa, Adem örneği gibidir diyor. Halakahu min turabin, <gülüyor> Ademi topraktan yarattı. Oradaki huzamiri İsa'ya da gider. İsa'yı da topraktan yarattı. Farkı yok. Bize topraktan yarattı. Sünme karele hukun, sonra onun için kün dedi. Adem için de İsa için de bizim için de tekun o da oluş oluşmaya başladı. Şimdi Adem Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ın tek farkı İsa Aleyhisselam Meryem validemizin rahminde oluşmuş oluyor. O zaman o rahmin içerisinde onu kastediyor olabilirler bu soruyu soran insanlar. şeyin Meryem validemizin vücudundan o kendi yumurtasını dölleyecek tohumlar ortaya çıkmış olabilir. Çünkü şeyde e, o konuda iki tane ayet var. Birisini ben okuyayım, diğeri de Yahya'nın aklına gelir. Birisi Tahrim suresindeydi galiba değil mi? وَمَرْيَمَةًۜ <gülüyor> نَتَعِمْرَانَةًۜ وَمَرْيَمَةًۜ نَتَعِمْرَانَۜ evet, Tahrimde olacak 66. surede التي احسن تدبره 560. sayfa sayfanın son ayeti ee, burada diyor ki fercini koruyan Meryem yani namusunu koruyan Meryem fenefakhna fihi min ruhina fihi o onun içerisine ruhumuzdan üfledik وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا Rabbinin e, kelimelerini tasdik ettiği, sözlerini tasdik ettiği ve kütübihi kitaplarında ve kânetin el ve itaatkarlardan oldu. Şimdi buradan e, mesela e, bu şeyden e, فَنَفَحْنَا fihideki zamirin erkeklerle ilgili zamir olması Hı. bir de fiha geçiyor. Enbiya 91. Enbiya 21. sure kaçın sayfa? 329 sefer. sayfa ahsenet ahsanat farcehâ fenefâhnâ fîhâ'' Yani aynı ifadeler ''elleti ahsanat farcehâ fenefâhnâ fihi geçiyor. Birisi ne? Fîhâ. Fieha. Fîhâdaki Hazamiri amir-i müennes, fîhîdeki müzekker. Bundan hareketle bazıları diyor ki, işte kendi vücudu içerisinde döllenme olmuştur. O doğru, yani şey olarak Cenab-ı Hak aleyhisselam'a benzettiğine göre yani mantık olarak yanlış değil. Şimdi bütün bu konular bitkiler üzerinde yapılacak çalışmalarla çözümlenebilir Çünkü <gülüyor> Allahü Teala e, Nuh suresinde bizimle ilgili olarak ve minel Ardi nebaten buyuruyor sizi yerden bir bitki gibi bitirdik diye ve embet sizi bitirdi diyebette Vallahu embette minel Ar nete Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi diyor. Dolayısıyla, yaratılışla ilgili asıl kanunları tespit edebilmek ancak böyle olur. Ee, yani bu konularda yeterli, yani Müslümanlar bu çalışmaları yapmadığı için Batılılar kendilerine göre bir yaratılış senaryosu çizmişler ama onun da birçok şeyi boş, yani boşlukları dolduramıyorlar. Bu konuyu Müslümanların e, araştırması ve geliştirmesi gerekir. Evet.